Evet bugün günlerden bir Kasım ben Anıl'lardayım ve Anıl'la birlikte önce bir deneme çekimi sonra da bu pazartesi günkü programı yapacağız. Başla bakalım Anıl. Merhaba Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ee, ben Ekrem Anıl Irman. Ee, bundan sonra bu programda da benim sesimi duyacaksınız. Ve Deva Parti İlköğretim Okulu'nda okuyorum 6. sınıfım 11 yaşındayım. Eww. Belki birazcık şey yapabiliriz eğer istersen hani soru-cevap şeklinde gider. Yani Yapabilirsin. Ben dergiden bahsetsene Bak süper olmaz mı? Hatırlıyor evet. musun dergi zamanlarını? Adam temiz patatesi sen bulmuştun Evet. <gülüyor> evet çok süperdi. Hani onlar bahsediyor böyle, böyle dergi yaptık işte Marmara'yı kazısını gezdiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. İstanbul Arkeoloji müzesini gezdik. Evet. İşte derginin bir kısmına hani ismini ben verdim. Hı hı. İşte çocukluktan beri böyle şeyler yapıyorum. İşte şunu şunu çok seviyorum. Pardon bir şey anlatabilirsin daha önce dergi yaptım ana sınıfı birinci sınıf gibi hangi dergi ne yaptın adı neydi çocuktan çocuğa diye Hı -hı. bir dergi temiz, pat temiz patates diye bir bölümü ben bul ben bulmuştum ben yapmıştım ne vardı o bölümde ee, o bölümde şakalar vardı bazı önemli bilgiler vardı bu, şey, bu şekilde bir bölümdü ee, peki eee Okulun nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun okulun dışında? Neler yapmaktan hoşlanıyorsun? E, basketbol oynuyorum. Ödev yap, ödev yapmayı seviyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı seviyorum. Ödev yapmayı seviyorum ve ödev yapmayı çok seviyorsun. Ya işte orta. Orta. Seviyorum. Çok ödev veriyorlar mı? Evet yani yine böyle çok böyle hani aa çok ödev var gibi bir şey olmadı hiç. Şu zamana kadar. Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta programımıza e, ekibe yeni katılan Anıl arkadaşımızı dinleyerek başladık. Artık programda onun da sesini duyacaksınız. Bu haftaki konuğumuz 2. E, İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienalinin e, direktörü Gazi Selçuk Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk herkese. Hoş geldiniz. Merhabalar diliyorum. <gülüyor> Merhaba. E, önce siz tanıyarak başlayalım. Ben tabii çok uzun bir hikaye beni tanımak çok ben en, en, en iyisi şey yapayım kendimi anlatmanın ötesinde bu işle ilgili olan bölümümü anlatayım ben sanat oh, eğitimcisiyim okay. çeşitli uh -huh. üniversitelerde sivil toplum örgütlerinde ve özel kurumlarda sanat ve eğitimle ilgili çalışmalar yaptım yapıyorum dersler veririm çeşitli yayınlarım var uh -huh. sanat eğitimiyle ilgili öğretmenler için çocuklar için bu ee, bu senenin ve önceki sene ya yani iki sene önceki 2010 yılında yaptığımız bir de bu senin, bu seneki 2012 bir de ikincisinin direktörlüğünü yapıyorum. Hı hı. E, çok heyecanlı bir e, şeyden geçtik, süreçten geçtik. İşte dün açılışını yaptık. E, kendimle ilgili de genel anlamda hani sanat, eğitim, arkeoloji, sinema, televizyon gibi alanlarla ilgili çalışmalar yapan biri diyebiliriz. <gülüyor> Anladım. Peki e, o zaman direkt hani önce bir Niye böyle bir biennial var? Neyi amaçlayarak böyle bir bienniali yapıyorsunuz? Ondan başlayalım. Aslında sizin yaptığınızla bizim yapmak istediğimiz arasında çok farklı bir şey yok. Biz gençlerin ve çocukların seslerinin üretmiş oldukları sal çalışmaları olabildiğince çok fazla İstanbulluyla, dünyalıyla ve İstanbul dışındaki izleyicilerle buluşturma derdindeyiz. Onun için e, bu bir anıyla organize ediyoruz. Tabii bunu yaparken de dertlerimiz var. Bizim e, sokağa çıktığınız zaman trafikten şikayet ediyorsak, e, etrafımıza baktığımız zaman çirkin binalardan şikayet ediyorsak, e, estetize olmamış ruhlardan insanlardan bahsediyorsak, bunun e, uzantısı yani bunun nedenlerine baktığımız zaman aslında temelde doğru bir sanat eğitimiyle yorulmamamız ve insanı damıtan incelten zevklerin çocukluk yaşlarda hayatımıza girmemesinden kaynaklanıyor. Bir anel biraz daha eğitim. Ee, sanat eğitiminde bir zihniyet değişikliği yaratmakla birlikte güncel sanatın içerisinde yer almaları çocukların ve gençlerin yapmış oldukları sanatsal çalışmaları olabildiğince çok geniş halk kitleleriyle buluşturmalarını istiyoruz ki e, çocukların da bu yaşlarda büyüklerin dünyasına söyleyecek sözleri olduğunu ve onların da kendi özel dilleriyle anlatmalarını istiyoruz. Çünkü bu BNL'de hem resim var hem heykel var hem seramik var hem video var hem stop motion var. Hem yeni medyayla üretilmiş bir sürü sanat çalışması var. Ve aynı zamanda gençler bedenlerini kullanarak da sanat yapabiliyorlar. Beden perfect perküsyonları müzik perküs müzik performansları sahne performansları çeşitli çeşitli sanat dillerinde ya da sanat disiplinlerinde üretilmiş olan çalışmaları İstanbul'lularla buluşturacağız. Ama demin de bahsettiğim gibi temel derdimiz aslında çocukların üretmiş olduğu sanat çalışmalarını toplumda daha görünür kılmak, olabildiğince çok geniş insanlarla, olabildiğince çok İstanbulluyla bunu buluşturmak. Aslında biz geçen sene bu Viyana'ya gittik. Çok da güzeldi. Ee, böyle tiyatrolar falan yapılıyordu. Ee, sonra çocukların yaptığı resim yerleri, resim yaptığı yerler falan çok güzeldi yani. <gülüyor> Ya biz tabii mecra yaratmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz şimdi sanatla uğraşan insanların çeşitli mecraları var. Yani bir yetişkin bir insansa gidip bir galeride sergi açabiliyor. Bununla ilgili çok farklı fazla sıkıntı yok. Ama çocukların yapmış olduğu sanatsal çalışmadan bir kermes havasının ötesinde sergilenme mekanı maalesef bulunamıyor. Biz biraz standartları yükselterek çocukların yapmış olduğu ürünlerin de değerli olduğunu çünkü biz bu yaşlarda çocuklarımızı toplumla üretmiş olduğu çalışmalar toplumda buluşturamazsak, çocuklarımızı sanat mekanlarına alıştıramazsak... ...ileride insanlar 30-40 yaşlarına geldiklerinde ben bir sergide geziyim, ben bir orkestrada dinleyeyim, ben bir konserede gideyim derdine düşmüyorlar. Yani bu yaşlarda bizim o çocukların sanatsal dünyalarına zenginleştirmek hepsi sanat üreticisi olmasalar dahil bilinçli sanat tüketicileri olmalarını biraz arzu ediyoruz... Onun için bu söylediğiniz şey önemli biraz bunu, bunu yapmaya da çalışıyoruz. Ee, bir de aslında e, bu Biennial'in düş çocuk gerçek çocuk diye bir teması var. Bu temadan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bildiğiniz gibi büyük organizasyonlar, büyük birhanelilerin hep böyle küratöryal çalışmalar sonucunda ortaya çıkar. Tabi biz de İstanbul'un en büyük çocuk ya da belki de dünyanın en büyük çocuk ve gençlik organizasyon, sanat organizasyonunu yapıyoruz. Hı hı. Ee, doğal olarak biz de küratörlerle çalışıyoruz. Geçen yılda dört küratörümüz vardı. Bu sene de dört küratörümüz var. Evet. Kavramsal çerçeveyi daha çok küratörler, çocuklarla, gençlerle yaptıkları sohbetler, yaptıkları çalışmalar ve kendi aralarındaki uzun uzun tartışmalardan sonra belirlendi. Hı hı. E, düş biliyorsunuz her yaşta herkesin ihtiyacı olan, e, onsuz da yaşanmayan evet. e, bir, a, a, bir, bir, bir durum ama bizler için, yaratıcılar için, yaratıcıları yetiştiren yetişkinler için aslında düşün başka bir anlam var. Bugün kullandığınız bütün teknolojileri düşünün bir 10 yıl önce, 20 yıl önce bunlar birilerinin düşleriydi. Yani bugün bir elinize bir alet evet. alıyorsunuz, dünyanın her yeriyle konuşabiliyorsunuz, görüntü gönderebiliyorsunuz, görüntü. Bunlar hayaldi yani. Dedeme anlatıyorum bunu, dedem anlayamıyor <gülüyor> çünkü hayali bile o, o kadarını aşıyor. 85 yaşında bir dedem var. Anlatamıyorsunuz bunu, ama bu birlerin hayaliydi. Şimdi düşünün 80 yaşındaki adam bunu yaşıyor ve algılayamıyor. E, düşünün bu hiç yokken bunu anlatabilmek ne kadar büyük bir emek, ne kadar büyük bir üst boyuta bir zihni, zihni, zihniyet düşünce düşünceyi barındırması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için düş kavramı bizim için önemliydi, herkes için de önemlidir ama çocukların düşlerinin sanatla ilgili, dünya ile ilgili, yaşamla ilgili, evrenle ilgili Düşlerini biraz iki boyutlu, üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürsünler istedik. Bunu da tabi belirleyenler küratörlerimiz oldu. Kimler bizim küratörlerimiz? Leyla Saknar hem bir sanatçı hem bir Ders de veriyor, hoca da aynı zamanda çocuklarla da çalışmaları yapıyor. Maria Sezer bize Hollanda'dan katıldı, o da Türkiye'de çok uzun yıllardır sanat çalışmaları yapıyor. Eğitimci aynı zamanda, Esra Çeylik Kanat yine eğitimci, Özcan Yurdalan hem gezgin hem fotoğrafçı hem hedefiyatçı, Dünya Kadar kitabı var. Ee, ve Gülçin Özdemir, Mimar da hala devam ediyor. E, akademisyen ama bize de çok ciddi anlamda, küratörler anlamda destekte bulundu. Böyle geniş bir küratör grubuyla çalıştık bu yıl. Esra çok destek veremedi bu sene ama e, yine onun, kendi, onun da ismini burada e, zikretmekte fayda var. E, böyle bir ekip aslında kavransal çerçeveyi, düş mü, gerçek mü, düş çocuk, gerçek çocuk temasını belirledi. Peki e, bu Miener'in yerel... Kimlerle yapılmıştır? Yani hangi çalışmalarla? Çalışmalar kimlerle yapılmıştır? Daha, <gülüyor> daha bir an ile aslında İstanbul'daki 39 ilçede yaklaşık 3000 tane okul var. Biz bu Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok o, proje ortağımız zaten. Onlarla birlikte büyük bir organizasyon şeklinde okullara duyurular gitti. Öğretmenler anlattılar. Çalışmak isteyen öğrenciler gönüllü oldu ve çalışmaya başladılar tema çerçevesinde. Bir de biz Anadolu'dan çocukların katılmasını çok arzu ettik. Anadolu'dan çocukların organizasyonu da çok kolay bir iş değil. Hı hı. Onu da dedik ki milliyetinden sonra alanındaki en yaygın sivil toplum örgütü olan Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile yapalım. Genel müdürleri çok destek oldu bize ve Anadolu'dan çocukların da katılımı sağlandı. Bu sene biraz daha Görünür olmayan çocukları görünür kılalım dedik hani tamam Anadolu'dan gelsin İstanbul'un 39 ilçesinin özel okullarından devlet okullarından çocuklar çalışmalar projelerle katılsınlar ama e, bir de çok o olanakları olmayan çocuklar var çok hepimizin belki günlük hayatta çok rastlamadığı ya da rastlamasının imkansız olduğu çocuklar var mesela cezaevinde doğmuş ama hiç hmm. suç işlememiş çocuklar var. Onlara ulaşalım istedik. Hmm. Romanlara ulaşalım istedik. Daha dezavantajlı gruplara ulaşalım istedik. Bunlarla ilgili de Türkiye'deki sivil toplum örgütleriyle çalıştık. Alanındaki uzmanlıklarına dayanarak. Ceza infaz sisteminde sivil toplum örgütü Zafer Kıraç mesela o bize çok destek verdi cezaevi çalışmasını yürütmek için. Çünkü onların da sesini biz bir şekilde bir yanına taşımak istedik. Daha dezavantajlı gruplarla SKYG'de sosyal kültürü yaşama geliştirme derneği, Van'daki çocuklarla deprem fotoğraflarını ifsak yaptı. Hani Birçok e, sivil toplum örgütüyle yan yana geldik. Tabii Biyanel kendi içerisinde böyle bir yeni bir yönetişim modeli de ortaya çıkarttı. Kültür sanat endüstrisinde yeni bir model aslında yönetişim modeli. Nedir bu yönetişim modeli? Hani Biz ismini çok zikretmiyoruz. Palet ve Kültür Sanat Eğitim Derneği aslında bunu organize ediyor ama biz çok ön plana çıkartmak istemiyoruz. Biz Biyaneli ön plana çıkartarak Biyanel ile birlikte hem yerel yönetimleri, hem merkezi hükümetleri, hem e, sivil toplum örgütlerini, hem eğitim çevrelerini yan yana getiriyoruz. Ve bunlardan oluşan bir danışma kurulu oluşturduk. Bütün Biyaneli aslında e, baştan sona e, genel anlamdaki iskeletini oluşturan bu kurumda. işte. Bizim danışma kurumunda Vali Yardımcısı var, yardımcı var İl eğitim Müdürü var, e, TEGEV'in Genel Müdürü var... E, Osman Kavala var, Anadolu AŞ'den hani her türlü birçok sivil toplum örgütü orada kendisi bir, bir bir fiil bulunuyor. Ve böyle bir yeni bir yönetişim modeli hem yerel yönetimler hem üniversiteler hem sivil toplum örgüt temsilcilerinden oluşuyor. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman e, şimdi bir müzik karısı verelim. Tabii. Daha sonra e, devam edeceğiz. <gülüyor> You will not go home. dinledik. Şarkının adı One More Night'tı ve e, bu şarkıyı Anıl seçti. E, şimdi programa devam edelim. E, şöyle diyelim e, sanırım BNR programı diye bir şey varmış. Tabii. Bu programdan bize biraz bahsedebilir misiniz? <gülüyor> Her BNR'nin olduğu gibi bizim de bir programımız var. Bizim program bir de yüklü bir program. Yaklaşık e, 4-5 farklı mekanda çeşit etkinlikler eş zamanlı yürüyor. Evet. Temel başlıkların aslında ikiye ayırabilir. Bir yetişkinler için bir programımız var. Bir de çocuklar için programımız var. Şimdi diyeceksiniz çocuk ve gençlik bir an elinde yetişkinlerin niye? Yetişkinlerin dünyası zaten çok zengin. İşte biz e, yetişkinler için özellikle yeni eğitimle, yani dünyada değişen eğitim modellerini biraz biz öğretmenlerimize, eğitimle ilgilenen, Akademik çevrelere biraz anlatmak istiyoruz. Yani çünkü bu anlamda bir iletişimi de olsun istiyoruz. Yani sadece çocukların ürettiği sanat eserlerin toplumda paylaşıldığı değil. Aynı zamanda da öğretmenlerin, yetişkinlerin, annelerin, babaların, bebeğenlerin beslenebileceği bir kaynak da yaratalım istedik. Onun için Waldorf'tan, Montessori'den sonra şeyde İtalya'da çok güzel bir program var. Sanatla ilgili sanat eğitimini çok ön plana çıkartan bir eğitim programı Reggio. Emilia Recio'ya Yaklaşımı diye bir program. Bu programı temsilcilerini Türkiye'de ağırlıyoruz. Ve öğretmenlerimizin ve eğitimle ilgilenen her türlü kişinin gelip katılabileceği şeyler bunlar. Bunları biz nerede yapıyoruz? Bunu biz Mustafa Kemal Merkezi var. Fol şeyde Beşiktaş'ın Etilerin en sonuna doğru ikinci köprünün ayağında Mustafa Kemal Merkezi diye bir merkez var Beşiktaş Belediyesi'ne ait. Orası bizim BNL'nin hem ana mekanı hem de bu tarz konferans söyleşi gibi çeşitli etkinliklerin olduğu alanda orası. E, programda başka neler var? Hani bu eğitim çalışmalarının ötesinde... E, e, Atölyeler var. Bolcan atölye var. Ritim atölyesinden tutun drama atölyesine kadar. Hani eğitimde daha yenilikçi yaklaşımların. Çünkü BNL zaten kendisi yenilikçi bir yaklaşım. Eğitim alanında bu yenilikçi yaklaşımların çocuklarla buluşturulacağı bir sürü de bir dünyada etkinlik var. Bunlar işte demin bahsettiğim gibi fotoğraf atölyesi, ritim atölyesi, top motion atölyesi. Yani Birçok atölyeyi de buradan izleyebilirler. Programda başka neler var? Programda bir de müzik ve beden performansları bunları önemsiyoruz. Çünkü birkaç yıl önce Cem Mansur'la bir eğitim programı hazırlıyorduk. Cem öğretmenlere bir şeyler anlatıyorduk Hani bu müzik öğretmenlerimiz biraz gerçekten hak ettikleri değeri vermek adına onları. Çünkü okullarda çok hak ettiği değeri görmüyor birçok müzik dersi. O toplantılarda hep şeyden bahsederdi bir Venezuela'dan bir örnekten bahsederdi yani çocukların kendilerine olan saygılarının nasıl bir toplumu değiştirebildiğini oradan bir modelden bahsederdi çocuğun biri o gece konu mahallelerinde yaşıyor Venezuela'da bir gün birileri gelip onlara enstrüman dağıtıyor çok uzun hikayesi var da ben kısa tutayım enstrümanlar dağıtıyor ve çocuklar başlıyorlar enstrüman çalmaya ama birçok satıyor enstrüman çünkü uyuşturucu satıyorlar Yani en çok en kötü en en altta yaşayan çocuklar ya da yaşamın en altında yer alan bir bölgeden bahsediyor. BBC'ye bir röportaj veriyor bu çocuk diyor ki ya ben de bir gün geldiler mahallemize enstrüman verdiler. Ben önce satayım mı satmayayım mı diye karar veremedim. Ertesi gün tekrar gittim. Orada bize şey bibileri eğitim veriyordu. Ben de oturdum, bir şeyler çaldım. Saksafon çaldım. Sonra 10 gün 20 gün geçti bizi bir konsere götürdüler dedi ilk kez insanlar ayakta alkışlıyor sahneden indim herkes benimle konuşuyor insanlar bana saygı duyuyor <gülüyor> Ben daha önce kendime saygı duydurmak için işte çekiyordum silah. insanlar bana saygı duyuyordu ama ilk kez elimde hiçbir şey olmadan, silah olmadan elimde bir enstrümanla insanların bana saygı duyduğunu gördüğüm gün benim hayatım değişti diyor. Aslında bu önemli bir çıkarım. Yani önemli bir deneyim. BBC'de yayınlanmış bir röportaj bu. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin küçük yaşlarda enstrümanlarıyla, yetenekleriyle kendi benlikleriyle ve üretimleriyle toplumun karşısına çıkıyor olmaları onların özgüvenlerini, yaşamda duruşlarını ve ondan sonraki iyi anne baba, iyi ebeveyn, iyi bir yurttaş, vatandaş olabilmelerine çok büyük katkıları olacağını düşünürüz. Hani sanatsal bir gelişimin ötesinde daha global bir şeyi hedefliyoruz. Onun için de çocuklarımız için olabildiğince çok e, toplumun, farklı kesimleriyle buluşabilecekleri mekanları seçtik. Özellikle kamusal alanlar bunlar ve çok yoğun nüfusun geçtiği alanları seçtik. Bunlar birincisi vapurlar. Herkes bir şekilde karşıdan karşıya geçerken vapura biniyor. Ve vapurlarda küçük konserlerimiz olacak. Kendini vapurdan atma, atmayan herkes onu dinlemek zorunda zaten. Böyle zorunluluklar da koyduk ki seyirci sıkıntısı çekmeyelim. Çünkü bir anda çıkacaklar kendi konserlerini verecekler çocuklar. Performanslarını sergileyecekler orada. Sonra Kadıköy Meydanı'nda da bir sahne kuruluyor. O sahnede de yine müzik grupları, ses tesisatı gerektiren... E, ...performanslarını oralarda sergiliyor olacaklar. Genel anlamda aslında programımız yetişkinler için müzik performansları, sahne performansları, vapurda müzik e, ve atölye çalışmalarından oluşuyor. Evet aslında çok eğlenceli bir çalışma. Çok, çok keyifli. Bir sürü mekanlarda geçiyor. Tabii tabii Aa, ben şeyi de söylemeyi unuttum. Konferanslardan birkaç tanesini de Saltta yapıyoruz Galatasaltta. Onlar da bize destek veriyor. Herkes imeci usulü bir yerinden tuttu. Açık radyoda bize tanıtım konusunda destek veriyor. Herkes bir yerinden tutuyor BNL'in. Çünkü yaklaşık 850 bin liralık bir bütçesi olan bir proje bu. Ve sıfır kaynakla yapıyoruz bunu. Ve inanılmaz bir şey bu. Peki hani BNL çok güzel. Herkesten çok tepki, şey istek görülüyor falan. Bu BNL seneye devam edecek mi? Biyanel aslında Latince'de iki yılda bir demek. Doğal olarak aslında bir seneye bir sonraki seneye <gülüyor> devam ediyor olacağız. Biz 2010'da ilkini yapmıştık. 2012'de bu sene yapılıyor. 2014'te de üçüncüsünü yapacağız. Peki son olarak bu programı dinleyen dinleyicilerimiz Biyanel'e nerelerde katılabilirler? Nasıl ulaşabilirler? Bunu da öğrenebilirsek. Tabii ana mekanımız Beşiktaş'ın bu köprünün ayağında Mustafa Kemal merkezi. Olan Beşiktaş Belediyesi'ne ait ana mekan. Orası çok büyük bir mekan 2000 metre. Orada bir sürü etkinliği görebilirler. Artı serginin ana ayağını oluşturuyor. Konferanslar, söyleşilerin önemli bir kısmı orada yapılıyor. İkinci mekanımız dediğim gibi kapalı mekanlardan bir tanesi de Kadıköy'de. Şirket Aire Sanat Galerisi bu Kadıköy-Karaköy iskelesinin üstü. Orasını inanılmaz bir mekana dönüştürdük görmelerini çok isteriz. Çünkü hani yoldan geçerken, 10 dakikalarını karşıdan karşıya geçerken Vapurdan önce ayırırlarsa orayı da görebilirler. Üçüncü mekanımız Beşiktaş İskelesi'nin tam karşısındaki eski şehir emaneti olan Kadıköy Belediyesi'nin eski binası. Onun altında bir galeri var yan tarafında. O galeri minik bir galeri. Orada da çocuklarımızın çalışmalarını izleyebilirler, görebilirler. Bunlar sergi mekanları. Bir de konser mekanlarımız var. Bu mekanların bir tanesi Kadıköy'deki İskele Meydanı. Oraya bir sahne kuruluyor. ...orada iz, programı izleyebilirler... Ee, ...bir de son olarak da vapurlarımız var... ...vapurlarda da yine ko şeyleri konserlerimizi izleyebilirler... Tabii son dedim ama bir tane daha aklıma geldi... Ee, ...diğer <gülüyor> bir mekanımız da Galatasaray... <gülüyor> ...tamam... Ee, ...o zaman buralardan katılımlarınızı bekliyoruz... Evet. ...buradan bekle... ...artı daha detaylı bilgi isterlerse... ...çocukgençlikbienel.org web sitemiz var... <gülüyor> Bu web sitesi tabii çok arzu ettiğimiz noktada değil. Çünkü iyi o da gönüllerle yürüyor. Hmm. Destek olmayan, olmak isteyenler varsa bu dijitalle uğraşan web sitesi konusunda bize destek de olabilirler. Artı bir de Facebook sayfası var. O Facebook'ta hmm. da çocuk gençlik bir yani ikinci çocuk gençlik sanat bir yani elini. Facebook sayfasından da bize ulaşabilirler. Programı takip edebilirler. Çok teşekkür Çok ederiz programa katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Siz gençlerle birlikte olmak böyle bir programın bir parçası olmak da bizi mutlu etti. Çok sağ, olun, sağ olun. Teşekkürler. Ve e, Söz için programın sonuna geldik. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Ve haftaya görüşmek üzere.